Hazreti Havva Validemizin yaratılması. Sizi tek bir candan, Adem'den yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini Havva'yı yaratan O'dur. El-Araf 189 Evvelce çeşitli vesilelerle izah edilmiş olduğu üzere, ezelde tek olan varlık Cenab-ı Hakk'ın kendisiydi. Onun bilinmeyi murad etmesi sebebiyle varlıklar çoğalmış, Kesret alemi denilen bu alem vücuda gelmiştir. Bu Allahü Teala'nın kendisinin bilinmesine muhabbet etmesi sebebidir. Bundan dolayı her varlığın yaratılış sebebi muhabbettir. Bu keyfiyet Adem Aleyhisselam içinde mevzu bahistir. Ancak bu muhabbet ve iştiyakın kamil hedefi aslına yani Rabbine dönmek temayülüdür. Buna ise bir nevi hazırlık safhası kabirinden bir başlangıç lazımdı. Vahdeti yalnız kendisine münhasır kılan allah Teala, bundan dolayı her varlığı mukabil cinsiyeti olarak çift yaratmış ve onlara birbirlerine karşı bir meclubiyet ilka etmiştir. Nitekim bu kainat, zerrelerin, tanelerin, hücrelerin, bitkilerin, hayvanların, insanın ve maddenin hatta atom içindeki elektron ve proton gibi esrarlı unsurlara kadar bütün eşyanın karakterlerine göre hususi ve acayip bir çift yaratılış kanununa tabidir. Bu aynı zamanda varlığın aslına dönme meylinin tatmini içinde zaruridir. Yani alemi kesretten geldiği yere vahdete dönmek hem tabii ve hem de mecburi bir temayüldür. İşte o vahdete bir köprü ve zemin teşkil etmek üzere, karşıt cinsler arasında birbirlerine temayül fıtridir. Aynı zamanda Allah Teala bu keyfiyeti nesillerin devamına da vesile kılmıştır. Diğer taraftan Allah'tan gelen insan, ondan dur uzak olduğu nispetle gurbette demektir. Gurbet, yalnızlığı, çaresizliği ve bunun neticesi olan melali icap ettirir. Ve insanda bir abunma ve teselli ihtiyacı doğurur. Bu sebeptendir ki halk, yalnızlık Allah'a mahsustur der. Ondan gayrısının teselli ve abunmaya ihtiyacı vardır. Bütün bu fıtri hususiyetler, cennet, bütün güzelliklerle dolu olduğu halde, Adem aleyhisselamın kendi cinsinden bir eş yaratılmasını istemesini gerekli kılmıştır. Böylece, leylalarla, Muhabbetin, nihayette onları aşıp Mevla'ya intikali sağlayıcı bir köprü olma keyfiyeti gerçekleşmiştir. Bunun içindir ki Leyla'larla başlayan muhabbet macerası, Mevla'da sükun bulduğu nisbette mana kazanır. Aksi halde Leyla'lar putlaşır, çetin imtihan kaybedilerek dünya bir aldanış mekanı haline gelir. İşte bütün bu sebeplerle Adem Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak'tan kendisine cinsinden bir eş istemesi üzerine Allah da onun sol kaburga kemiğinin altından, eye kemiğinden bir filiz gibi Adem'in cinsinden ve nefsinden olan Hazreti Havva'yı yarattı. Bu esnada Hazreti Adem Aleyhisselam uykudaydı. Daha uyanmadan Hazreti Havva yaratılmıştı. Uyandığında Havva validemizi başının ucunda gördü. allah Teala onların nikahlarını meleklerin huzurunda bizzat kıydı. Sonra buyurdu ki ey Adem sen ve eşin cennette yerleşip dilediğiniz yerden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. El-Araf 19